Cennete girmenin en mühim unsurlarından biri de ilk ayette bir rahatlatın Burada Cenab-ı Hak mülkün sahibi kimdir? Bunu hatırlatıyor. İnsan sevdiğini sevdiğini mukabili kadar verir. Sevdiğine sevgisini mukabili kadar yaklaşır. Ne kadar Cenab-ı Hakkı yaklaşmak istiyoruz? Cenab-ı Hakk'ı ne kadar seviyoruz? Yani kendimiz bir ölçü e, istiyorsak, kendimizi bir, bir mizan etmek istiyorsak, oh. Cenab-ı Hak oh. lenterar'ın hatta tüm fuku min buyuruyor. Sevdiğinizden vermedikçe Cenab-ı Hakk'a birre yaklaşamaz, birre bahsiz olamazsınız. Demek ki bir, Cenab-ı Hak dünyada bize en çok bize cenneti kazandıran veya da cehennem yolcusu yapan bir takım malzemeler veriyor. Bunların başında mal geliyor, can geliyor, evlat geliyor, vesaire, vesaire. İllahatsa mal ve can çok mühim. Mallarıyla canlarını, cenneti satın aldılar buyuruyor. Demek Cenab-ı Hak malı bir malzeme olarak kullanmak, Cenab-ı Hak yaklaşabilmek için, canı bir malzeme olarak, ibadetle, hizmetle, fedakarlıkla ve canım bir malzeme şeklinde kullanmak. Ve bu malzemeleri kullanarak Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek. Burada Cenab-ı Hak neyi seviyorsak sevdiğimizden vermek. Kenarda kalmıştan değil, törsümüşten değil, eskimişten değil. Hiçbir zaman sevdiğimiz bir şey eski bir şey götürmeyiz. Ve hediye götürdüğümüz kimseye de baktığı zaman bize olan sevgisini görür. Demek ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 200 küsur yerde infak geçiyor. Allah için verebilmek. İnfak, nafakadan bir tünel. Yani Allah'a giden yol. Allah'a giden yolu bulabilmek. Bu ayet indiği zaman Ebu Talha'nın 600 hurma ağaçlı bir bahçesi vardı. Hemen bahçeye koştu. Baktı bahçenin içinde ailesi oturuyor, hanımı oturuyor. Duvarın önünde bir müddet durdu. Acaba nasıl ifade edeyim, nasıl bir tepkiyle karşılaşır mıyım? Ebu Talha'nın hanımı dedi ki radıyallahu anh, Ebu Talha dedi, niye gelmiyorsun dedi, bu bahçe ikimizin değil mi dedi. Niye dışarıda duruyorsun, sen bu bahçeyi çok seversin dedi. Ebu Talha da dedi ki, bu bahçe benim değil artık dedi. Niye dedi? Çünkü de bugün bir ayet indi dedi. Bu lantenali bir rahatatun sugunu mâsübun ayet. Sevdiğinizden vermedikçe Cenab-ı Hakk'a yaklaşamazsınız. Usta temin edemezsiniz. Bir rıvaat olamazsınız. Bunun için de ben en sevdiğim benim şu dünya metaı olarak bu tarla, bu 600 hurma ağaçlı bahçem dedi. Bunu dedi ben Allah Resulünü tevdi ettim dedi. Medine fukarasına Allah Resulü infak ettiler. Hanımım zeki bir hanım. Ebu bu dedi. Sen dedi bunu dedi infak ederken dedi beni de düşündün mü dedi. Beni de ortak ettim mi kendine dedi. Ettim dedi. O zaman ben de eşyalarımı toplayayım dedi. Ben dedim bahçeyi terk ettiğimiz. Nasıl bir Allah'a yaklaşabilir? Cenab-ı Hak bir infak hayatı istiyor. Ne vermiş? Sonra beden gücü, beden gücü. Hiçbir şey olmayan bir tebessüm bile bir sadaka olmuş, bir infak olmuş oluyor. Bir astariyize, Allah razı, infak olmuş oluyor. Bir matemin civarında dolaşmak, infak olmuş oluyor. Yani i̇nsanın mesuliyetini düşünme. Yani ne kadar bir mesuliyet içindeyiz sünnetlüs elinde görmeyizin anninlayı verdiğimiz nefretlerden hesaba çekileceksiniz buyuruyor. Ne nimet verdi Cenab-ı Hak, ne kadar akıl verdi? Ne kadar beden gücü verdi? 25 kiloluk bir güç kaldırmanın şeyine 25 kilodan mesulüz. 24 kilo kaldırsak aradaki bir kilonun mesuliyeti içindeyiz. Oya Cenab-ı Hak bizden 25 kilo vermesi 26 kilo istemiyor. Mahalat hak bir buyurdu. Fakat Takatimiz yeterinde de hesaba çekileceğimiz bildiriliyor. Demek ki burada bir kulun bir merhamete sahip olması. İmanın da en mühim lezzeti imanı duyabilmek merhametli oluyor. Allah lafz celalinden sonra en çok Kur'an-ı Kerim'de geçen Rahman esması. Merhamet. Kime merhamet? Allah'ın bütün mahlukatına merhamet. Yalnız ailesinin çoluk çocuğuna değil. Bu diğer mahlukatta da var. Böyle yaygın bir merhamet istiyor Cenab-ı Hak. Ne kadar mühim işimiz olursa olsun merhametten müstahini kalmamamızı, Allah Resulü'nün fiili hayatında ne kadar bir dehşetli bir iş içinde olursak olalım en küçük bir Allah'ın mahlukatına dikkat etmemiz isteniyor. Mekke fethine saati giderken, Mekke fethi Mühim bir hadise. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar olan hadiselerin en büyüğü. İbrahim aleyhisselam beldesi, Kabe'nin olduğu belde. Müslümanların mazlum beldesi. Orada da gizli mazlum Müslümanlar var. Orada hidayet bekleyen insanlar var. Büyük bir stratejiyle Efendimiz Mekke Fethi'ne çıkıyor. O kadar dikkat ediliyor ki Mekke nasıl o halk Müslüman olabilir? Nasıl biz onlara bir İslam'ı sergileyebiliriz? Orada ordu giderken, 10 bin kişilik ordu, bir yerde bir dişi bir köpek yavrularını emziriyor. Allah Resulü Sallallahu anh, Süreka isimli bir sahibi o emziren köpeğin başına dikiyor. Asker diyor, öbür taraftan geçsin diyor, sen bunların başında dur diyor. Bu diyor, emziren hayvandır ürkmesin diyor, emzirilen yavrular da rahatsız edilmesin. Yani bu kadar bir mühim bir seferde, en küçük bir teferruat görülen bir Allah'ın nazarı, bir mahlukata, bir bakış tarzı. Bir idarecinin ne kadar dikkatli olması lazım? Hepimiz kendimiz çapında bir mesuliyetimiz var. Aileden başlayarak geliyoruz. Yani hayatta en ufak bir en ihmal verilen bir şeye dahi bir karıncaya dahi ihtimam göstermemiz lazım demek ki. Lenterabi rahatatin Bir infak halinde olmamız